Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Yunan Tercüman Sherlock Holmes'un dostluğumuz boyunca kendi akrabalarından söz ettiğini hiç duymamıştım. Hatta geçmiş yaşantısıyla ilgili bile neredeyse hiçbir şey bilmiyordum. Bu konulardaki sessizliği onun bende uyandırmış olduğu makina insan izlenimini güçlendirmişti. Sonunda onu kalbi olmayan bir beyin, Akıl gerektiren konularda ne kadar başarılıysa duygusal alanda da o kadar başarısız bir akıl makinası ve başlı başına bir fenomen olarak değerlendirmeye başlamış olduğumu fark ettim. Kadınları aşırı derecede itici bulması ve yeni dostluklar kurmadaki isteksizliği duygusuz kişiliğinin birer örneğiydi ama kendi ailesiyle ilgili konuşmaktan tamamıyla kaçınması bu konuda bir uç noktaydı. Hiçbir akrabası hayatta olmayan bir yetim olduğunu düşünüyordum artık. Ama sonra bir gün beni şaşkınlıktan afallatarak Bey'inden bahsetmeye başladı. Güzel bir yaz akşamıydı ve çaylarımızı henüz bitirmiştik. Konudan konuya atlayan sohbetimiz golf sopaları ve dünyanın ekliptik açısından eğikliğine değindikten sonra atıcılık ve kalıtsal kişilik özelliklerine kaydı. Özel bir yeteneğin insana kalıtsal olarak mı geldiği yoksa daha çok aldığı eğitimle mi ilgili olduğu konusunda tartışıyorduk. Örneğin senin durumun diye konuştum. Bana anlattıklarını düşünecek olursak gözlem yapma yeteneğinin yanı sıra akıl yürütmedeki olağanüstü becerilerinin kendi sistematik çalışmalarının bir sonucu olduğu yatsınamaz bir gerçek. Belli bir noktaya kadar öyle diye cevap verdi. Düşünceli bir biçimde. Atalarım kendi sınıflarına uygun bir yaşantı süren köy eşrafıydılar. Ama şu bir gerçek ki yeteneğim kanımda var. Anneannemden geçmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü o ve Metin hani şu Fransız sanatçısının kardeşiydi. Sanatçılık kanının nelere sahip olabileceğini asla bilemezsin. Peki ama kalıtsal olduğunu nereden bilebiliyorsun? Çünkü ağabeyim Mike Roth, bu konularda benden bile daha yeteneklidir. Bu benim için gerçekten yeni bir haberdi. İngiltere'de bu denli yetenekli başka bir adam daha yaşıyorduysa nasıl oluyordu da ne polis ne de diğer insanlar onun hakkında bir şey bilmiyorlardı? Bunu sordum ama kardeşinin kendisinden daha başarılı olduğunu söylemesinin kuşkusuz dostumun alçak gönüllülüğünden kaynaklandığını ima etmeden de duramadım. Bu fikrime içtenlikle güldü. ''Sevgili Watson'' dedi. Alçak meziyet sayanları anlamıyorum. Bir mantıkçı için her şey tam olarak neyse öyle görünmelidir. Kendini küçük görmek de, yeteneklerini abartmak da gerçeklerden kaçmaktır. Onun için Mycroft benden daha iyi bir gözlemci olduğunu söylediğimde bunun tam ve bütünüyle doğru olduğunu bilmelisin. Senden kaç yaş büyük? 7 yaş. Peki tanınmamış olmasının sebebi ne o halde? O kendi çevresinde çok tanınmış biridir. Nerede yani? Şey, Diyojen Kulübü'nde mesela. Bahsettiği kurumu daha önce hiç duymamıştım ve Sherlock Holmes de bunu yüzümden okumuş olmalıydı çünkü saatini çıkardı. Diyojen Kulübü, Londra'nın en garip kulüplerinden biridir ve Microsoft'un da en garip üyelerinden biri olduğu bir gerçek. Hiç aksatmadan her gün 5'e çeyrek kala ile 8'e 20 kala arasında orada olur. Şu anda saat 6. Bu harika yaz akşamında bir yürüyüşe çıkmak istersen seni iki sıra dışı şeyle tanıştırmak beni mutlu edecek. Beş dakika sonra Regent Meydanı'na doğru yol almaya başlamıştık bile. Mycroft'un yeteneklerini neden dedektifçilik içinde kullanmadığını merak ediyorsun dedi arkadaşım. Bunun sebebi öyle bir yeteneğinin olmaması. Ama bana biraz önce gözlem yapma ve mantık yürütme konularında benden daha üstün olduğunu söyledim. Dedektif olma sanatı bir koltukta oturup mantık yürütmekle yapabildiğim bir şey olsa ağabeyim dünyanın gelmiş geçmiş en büyük dedektifi olurdu. Ama ne yazık ki gerekli enerjiye de hırsa da sahip değil. Kendi çözümünü doğrulamak için bile günlük alışkanlıklarından vazgeçmeyi göze almaz ve kendi haklılığını ispatlamak için uğraşmaktansa yanlış anlaşılmayı tercih eder. Ona hiç bıkmadan yeni problemlerle gitmişimdir ve o da bana daha sonra doğru oldukları ortaya çıkan cevaplar vermiştir. Buna rağmen bir vakayı mahkemeye ya da bir jüriye aktarmadan önce uğraşman gereken bir takım noktaları çözmekten aciz olduğu bir gerçek. Öyleyse bunu meslek olarak yapmıyor yani öyle mi? Bu meslekte uzaktan yakından alakası yok. Benim için bir yaşam tarzı olan şey onun için yalnızca eğlence arayan insanlara göre bir hobi. Sayılar konusunda olağanüstü bir yeteneği var ve bazı belediye departmanlarının hesap defterlerini kontrol ediyor. Minecraft Palmal'da yaşıyor ve her sabah Whitehall'a yürüyüp akşamları geri dönüyor. Bütün bir yıl boyunca başka bir egzersiz yapmıyor ve başka bir yere de gittiği yok. Yani evinin hemen karşısında bulunan Diogen Kulübü'nü saymazsak tabi. Orayı daha önce duyduğumu hatırlamıyorum. Bu çok doğal biliyorsun ki Londra'da her türlü insan var. Bazıları utangaçlıktan, bazıları ise insanlara karşı güvensizlikten ve nefretlerinden dolayı diğer insanların arasına karışmak istemez. Bu insanlar yine de rahat sandalyeleri olan ve günlük gazeteleri, periyodik çıkan diğer yayınları okuyabilecekleri bir yere hayır diyemezler. Diyojen kulübünün kuruluş amacı da bu insanlara rahat bir yer sağlamaktı ve şimdi şehirdeki en asosyal, en toplumdan kopuk adamların çoğunu barındırıyor. Tamamen yalnız olduklarını hissetmek istedikleri için üyelerin birbirleriyle ilgilenmesi kesinlikle yasak. Yabancılar odası haricinde hiçbir yerde, hiçbir koşul altında konuşulmaz. Kurallara uymayacak olursan kulüpten uzaklaştırılırsın. Ağabeyim kurucularından biriydi ve ben de şahsen atmosferini çok rahatlatıcı bulurum. Konuşurken Palmal'a ulaşmıştık ve bir süre yol boyunca ilerledikten sonra Sherlock Holmes Carlton'un hemen yanındaki bir kapının önünde durdu. Konuşmamam için işaret etti ve ardından hole girdik. Camlı duvarın içinden bir sürü adamın oturup bir şeyler okuduğu büyük ve lüks bir oda görebiliyordum hayal meyel. Holmes beni palmala bakan küçük bir odaya soktu ve birkaç dakika ortalıktan yok olduktan sonra da ancak ve ancak kardeşi olabilecek bir adamla geri döndü. Mycroft Holmes Sherlock'tan çok daha güçlü yapılı ve geniş bir adamdı. Beden olarak kesinlikle çok daha iriydi ama yüzü geniş olmasına rağmen kardeşininkini o kadar özel yapan o keskinliği, ışığı korumuştu. Değişik bir tona sahip olan gri gözleri, bütün gücünü kullanmak zorunda olduğunda Sherlock'unkilerde gördüğüm o garip, uzak, kendinden emin bakışlarla sürekli olarak yanıyor gibiydi. ''Sizinle tanıştığıma memnun oldum efendim.'' dedi bir fokun yüzgecini andıran geniş, şişman bir el uzatarak. Sherlock'un çözdüğü vakaları kaleme aldığınızdan beri ondan sürekli haber alabiliyorum. Ah sırası gelmişken Sherlock seni geçen hafta burada göreceğimi sanıyordum. Manor malikanesi vakası ile ilgili danışmaya gelmeni bekledim. Gerek kalmadı olayı çözdüm dedi dostum gülümseyerek. Adams'dı değil mi? Evet adamstı En başından beri bundan emindim. Beraberce kulübün penceresinin kenarına oturdular. İnsanoğlunu incelemek isteyen biri için burası ideal bir yer dedi Mycroft. Şu muhteşem çeşitliliğe bak. Mesela şu bize doğru gelen iki adamı örnek alalım. Bilardocu ve diğeri mi? Evet onlar. Diğer adamdan ne çıkarıyorsun? Adamların ikisi penceremizin hemen önünde durmuştu. Ceketinin cebinin üzerindeki bir takım tebeşir izleri bilardoyla ilgili görebildiğim tek işaretlerdi. Şapkasını geri itmiş ve koltuğunun altına bir sürü paket sıkıştırmış olan diğer adam oldukça kısa boylu esmer biriydi. ''Anladığım kadarıyla eski bir asker.'' dedi Sherlock. ''Ve çok kısa bir süre önce görevinden olmuş.'' diye belirtti ağabeyi. Hindistan'da hizmet yapmış olduğu belli. ''Üstelik çavuş ya da onbaşı olarak.'' ''Bana kalırsa İngiliz topçu birliğinde.'' dedi Sherlock. ''Ve dul. Ama çocuğu var.'' ''Çocukları sevgili kardeşim çocukları.'' Ah hadi ama diye araya girdim gülerek. Bu biraz fazla olmadı mı? Sevgili Watson diye başladı Holmes. O şekilde yürüyen ve yüzünde bu denli otoriter bir ifadesi olan bir adamın asker olduğunu söylemek güç değil. Yanık denine baktığında bir erden daha yüksek bir rütbeye sahip olduğunu ve Hindistan'dan yeni dönmüş olduğunu kolayca anlayabiliyorsun. İşini yeni bırakmış olduğu da hala asker postallarını giymesinden belli diye belirtti Mycroft. Süvari değilmiş ama bir tarafındaki kaşının civarının daha açık renk olmasından anladığımız kadarıyla şapkasını yan takıyormuş. Kilosu bir lağımcı olmasına yetemeyeceği için de topçu birliğinde olduğu sonucuna vardık. Karalara bürünmüş olması da çok yakın birini kaybetmiş olduğunu gösteriyor. Alışverişi kendisinin yapması ölen kişinin karısı olabileceğini gösteriyor. Çocuklar için bir şeyler almış olduğunun gerçeği de çocukların varlığını ispatlıyor. Gördüğün gibi bir çıngıra almış ki bundan çocuklardan birinin çok küçük olduğu sonucuna varırız. Karısı büyük bir ihtimalle doğum yaparken ölmüştür. Koltuğunun altında resimli bir kitap taşıması da ikinci, daha büyük bir çocuğunun söz konusu olduğunu gösteriyor. Ağabeyinin kendisinden bile daha dikkatli bir gözlemci olduğunu söylediğinde dostumun ne demek istediğini anlamaya başlamıştım artık. Bana bakarak gülümsedi. Mycroft kaplumbağa kabuğundan yapılma bir kutudan enfiye çıkardı. Ve ceketinin önüne düşen parçacıkları kocaman kırmızı bir mendille süpürdü. Bu arada Sherlock dedi. Geçenlerde aslında tam da sana uygun bir davet iletildi bana. Son derece ilginç bir problem. Gerçekten de üzerine fazla gidemeyecek kadar yorgunum bu aralar. Ama hiç değilse konuyla ilgili son derece tatmin edici bir takım fikirlerim oldu. Ayrıntıları dinlemek istersen. Sevgili Mycroft son derece memnun olurum. Microsoft defterinden bir sayfa koparıp üzerine bir şeyler yazdı. Ardından zili çaldı ve notu gelen garsona uzattı. ''Bay Melas'ın uğramasını istedim.'' dedi. ''Benimle aynı apartmanda hemen üst katımda oturuyor ve arada bir konuşuyoruz. Zaten bundan dolayı bana gelip kötü durumunu anlattı.'' Bay Melas anladığım kadarıyla Yunan kökenlere sahip ve olağanüstü bir dil bilimci. Geçimini mahkemelerde tercümanlık yaparak... Ve arada bir de Northumberland Avenue otellerinden birine gelen zengin yardımcılara rehberlik yaparak sağlıyor. Başına gelen son derece ilginç olayı kendi ağzından dinlemenizin daha uygun olacağını düşündüm. Birkaç dakika sonra kısa boylu sağlam yapılı bir adam aramıza katıldı. Yuvarlak yüzü ve kömür siyahı saçları güneyli kökenini gösteriyor olsa da konuşması eğitimli bir İngiliz beyefendinin konuşması gibiydi. Charles Holmes'la içten bir şekilde el sıkıştı ve dedektifin hikayesini dinlemeye can attığını anladığında da gözleri ışıldadı. "Polisin bana inandığını sanmıyorum." "Yo, hayır. Gerçekten de inanmıyorum." dedi üzgün bir sesle. "Böyle bir şeyi daha önce duymadıkları için bunun mümkün olmadığını düşünüyorlar. Fakat biliyorum ki yüzünde yara bantları olan bu zavallı adamcağıza ne olduğunu öğrenmeden rahat edemeyeceğim." "Sizi dinliyorum," dedi Sherlock Holmes. ''Bugün çarşamba'' dedi Bay Melas. ''Öyleyse pazartesi gecesi, yani anlayacağınız gibi sadece iki gün önce oldu her şey. Ben bir tercümanım ama bunu büyük bir ihtimalle komşum size anlatmıştır zaten. Bütün dillerde tercümanlık yaparım ya da neredeyse tümünde. Gerçi doğuştan Yunan olarak özellikle o dilde çok başarılıyımdır. Yıllardan beri Londra'nın önde gelen Yunanca tercümanı olduğum için de ismi motellerde sıkça geçer.'' Başı derde giren bir yabancının ya da geç saatte gelen ve yardımıma ihtiyacı olan bir turistin beni garip saatlerde çağırması az rastladığım bir şey değildir. Onun için Bay Latimer son derece şık giyimli genç bir adam pazartesi gecesi odama gelip kapıda bekleyen faytonun da ona katılmamı istediğini söylediğinde bunu garip karşılamadım. Yunan bir arkadaşı bir iş için ona gelmiş. En azından bana öyle söyledi. Ve yabancı herhangi bir dil bilmediği için de Yunan bir tercümana ihtiyaçları vardı. Evinin biraz uzakta Kensington'da bulunduğunu açıkladı ve çok acelesi var gibiydi. Çünkü sokağa çıktığımız anda beni hızla faytonuna soktu. Fayton dedim ama kısa bir süre sonra bunun iki atlı bir binek arabası olduğundan şüphelenmeye başladım. Londra'da genellikle kullanılan dört tekerlekli araçlardan çok daha genişti. Ve döşemeleri biraz yıpranmış olmalarına rağmen son derece kaliteliydi. Bay Latimer karşımdaki koltuğa oturdu ve Kering Kuros'un içinden geçerek Shaftbörr meydanından yukarı çıkıp yola koyulduk. Oxford caddesine ulaşmıştık ki ben bunun Kensington'a bir kestirim olup olmadığına dair bir soru yönelttiğim sırada yol arkadaşım son derece garip davranmaya başlayarak cümlemi yarıda kesti. Birden cebinden korkunç görünüşlü kurşun bir sopa çıkarttı ve bunu sanki ağırlığını ve gücünü test etmek istiyormuşçasına defalarca ileri geri salladı. Ardından bunu tek kelime etmeden yanına, koltuğun üstüne bıraktı. Arabanın iki yanındaki camları kaldırdığında büyük bir şaşkınlıkla dışarıyı görememem için gazete kağıtlarıyla örtülü olduklarını fark ettim. ''Görüşünüzü engellediğim için özür dilerim Bay Melas.'' dedi. ''İşin aslı şu ki gittiğimiz yeri görmenizi istemiyorum. Sonradan orayı tekrar bulmanız benim için son derece rahatsız edici bir durum olabilir.'' Hayal edebileceğiniz gibi adamın söyledikleri beni şok etti. Son derece güçlü görünüşlü, geniş omuzlu bir adamdı ve silahı olmasa bile onunla bir mücadelede hiçbir şansım olamazdı. ''Bu oldukça olağan dışı bir davranış Bay Latimer'' diye kekeledim. ''Yaptığınızın kanunlara aykırı olduğunu biliyor olmalısınız.'' ''Hiç şüphe yok ki özgürlüğünüzü biraz kısıtlamış oluyoruz'' dedi. ''Ama daha sonra kendimizi size affettireceğiz.'' Yine de sizi uyarmalıyım Bay Melas. Bu gece herhangi bir şekilde yardım çağırmaya ya da benim hoşuma gitmeyecek başka bir şey yapmaya kalkarsanız çok ciddi bir yaptırımla karşılaşabilirsiniz. Hiç kimsenin nerede olduğumuzu bilmediğini ve bu arabada da evimde de benim hükmüm altında olduğunuzu lütfen unutmayın. Sakin bir şekilde konuşuyordu ama ses tonunda oldukça tehditkar bir hırıltı vardı. Neden böylesine inanılmaz bir şekilde kaçırıldığımı düşünerek sessizce oturdum. Sebep her neyse bundan kesinlikle kaçamayacağım apacık ortadaydı ve neler olacağını görmek için beklemekten başka çaremin olmadığını biliyordum. Nereye gittiğimize dair en ufak bir fikrim olmadan yaklaşık iki saat boyunca yolumuza devam ettik. Arada bir çakıl taşlarının üzerinden geçtiğimizi belirten sesler gelirken, Çoğunlukla sessizce ilerlememizi sağlayan asfaltlı yoldan ilerliyorduk. Fakat bu ses değişikliklerinden başka gittiğimiz yerle ilgili bir tahmin yürütmemi sağlayacak herhangi bir işaret yoktu ne yazık ki. Pencereleri kaplayan kağıtlar ışık geçirmiyordu ve ön camada mavi bir perde asılıydı. Palmal'dan ayrıldığımızda saat 7'yi çeyrek geçiyordu ve yolculuğumuzun sonuna geldiğimizde saatim 9'a 10 kalayı gösteriyordu. ''Yol arkadaşım cama açtığında üzerinde bir lambanın ışıldadığı alçak ve kemerli bir kapı görebildim. Arabadan hızla indirildiğimde kapı açıldı ve kendimi ansızın evin içinde buldum. Girerken iki yanımda ağaçlar ve bir çimenlik gördüm sanırım ama özel bir mülkiyette olup olmadığımızı söylememe imkan yok.'' Evin içinde etrafı çok az aydınlatan, renkli bir gaz lambası olmasına rağmen duvarları resimlerle dolu oldukça büyük bir holde olduğumu görebildim. Kısacık ışıkta bize kapıyı açmış olan kişinin kısa boylu ve yuvarlak omuzlu, kaba görünüşlü, orta yaşlarda bir adam olduğunu seçebildim. Bize doğru dönerken parlayan bir ışık gözlüklü olduğunu da gösterdi. ''Bu Bay Melas mı Harold?'' diye sordu. ''Evet.'' ''Aferin, aferin.'' Umarım bize kızmamışsınızdır Bay Melas. Ama sizin yardımınız olmadan işimize devam etmemiz olanaksızdı. Sorun çıkartmazsanız pişman olmazsınız. Ama herhangi bir numara yapmaya kalkarsanız da Tanrı yardımcınız olsun. Endişeli, kesik kesik konuşuyordu ve kelimelerinin arasında kıkır diyordu. Ama beni eğlendirmekten çok korkuttuğunu söylemeliyim. Benden ne istiyorsunuz? diye sordum. Sadece bizi ziyaret eden Yunan beyefendiye birkaç soru sormanız. Ve bize cevaplarını tercüme etmenizi istiyoruz. Fakat size söylediklerimizden fazla bir şey söylemeye kalkışmayın. Yoksa adam yine o endişeli tavrıyla kıkırdadı. Sizi doğduğunuza pişman ederiz. Bir yandan konuşurken bir yandan da çok güzel mobilyalarla döşenmiş bir odanın kapısını açtı. Buradaki ışık da iyice kısılmış bir gaz lambasından ibaretti ne yazık ki. Büyük bir oda olduğu kesindi ve ayağımın altındaki halının yumuşaklığından nedenle lüks eşyalarla döşenmiş olduğunu anlamıştım. Odada saten kaplı sandalyeler, büyük beyaz mermerden bir şömine ve yanında da Japon tarzı olduğunu tahmin ettiğim bir zırh duruyordu. Hemen lambanın altında bir sandalye vardı ve yaşlıca olan adam oraya oturmamı istediğini gösteren bir jest yaptı. Genç olanı yanımızdan ayrılmıştı ve sonra başka bir kapıdan girerek Geri çekildi. Yanında sabahlık giymiş bir beyefendi vardı ve ikisi yavaşça bize doğru geliyordu. Lambanın yaydığı ışık çemberinin içine girdiklerinde adamın yüzündeki ifadenin beni oldukça korkuttuğunu itiraf etmeliyim. Rengi kireç gibiydi son derece yıpranmış görünüyordu ve gözleri dayanıklılığından daha büyük bir ruhu olan bir adamın ışıltısını parıldıyordu. Ne var ki fiziksel zayıflığına nazaran daha da şaşırtıcı olan şey ağzının bağlanmış olduğu, yüzünün her tarafının da yara bantlarıyla kaplı olmasıydı. Slate'i getirdin mi Harold? diye bağırdı yaşlı olanı. Yeni gördüğüm adam bir sandalyeye çöktüğü sırada, elleri serbest mi? İyi, o zaman ona kalem ver. Bay Melas, soruları siz soracaksınız ve o da cevapları yazacak. Öncelikle kağıtları imzalamaya hazır olup olmadığını sorun. Dediğini yaptığımda Yunan adamın gözleri öfkeyle parıldadı. ''Asla'' diye yazdı ana dilimde. ''Hiçbir koşul altında mı?'' diye sordum. Yine bizi tutsak eden adamın isteklerine uyarak. ''Ancak benim de bulunduğum bir kilisede ve tanıdığım bir Yunan rahip tarafından evlendiğini görürsem.'' Soruları soran adamın o rahatsız edici kıkırdaması duyuldu tekrar. ''Öyleyse seni bekleyenin ne olduğunu biliyorsun.'' Bana ne olacağı umurumda değil. Bunlar yarı konuşmalı, yarı yazışmalı garip bir soru cevap oyunumuzdan birkaç örnekti. Kağıtları imzalayıp imzalamayacağını tekrar tekrar sormak zorunda kaldım. Her seferinde aynı olumsuz cevabı aldım. Ama sonunda aklıma bir şey geldi. Her sorunun arkasına kendi cümlelerimi de katmaya başladım. Yanımızdaki adamların bir şey anlayıp anlamadıklarını öğrenmek için ilk başta masumca sorulardı ama sonra hiçbir şey yapmayacaklarını anladığımda daha tehlikeli bir oyun oynadım. Konuşmamız aşağı yukarı şöyleydi. Böyle karşı koymakla bir şey elde edemezsin. Kimsin sen? Umurumda değil, buralı değilim. Hayatın kendi ellerinde, ne zamandan beri buradasın? Umurumda değil, üç haftadır. O topraklar hiçbir zaman senin olmayacak. Görmüyor musun? Bir sıkıntın var. Nedir? Serserilerin de olmayacak. Beni aç bırakıyorlar. İmzalarsan serbest kalacaksın. Burası neresi? Asla imzalamayacağım. Bilmiyorum. Böyle yapmakla ona yardımcı olmuyorsun. Adın ne? Öyle olduğunu kendi söylemeden inanmam. Kratides. İmzalarsan onu göreceksin. Nereden geliyorsun? O halde onu bir daha görmeyeceğim. Atina Beş dakikam daha olsaydı Bay Holmes, adamlar burnumuzun dibindeyken bile bütün öyküsünü öğrenmiş olacaktım. Bir sonraki sorun bile her şeyi biraz aydınlatabilirdi ama tam da soracağım sırada bir kapı açıldı ve içeri bir kadın girdi. Yüzünü net seçemesem de uzun boylu ve zarif olduğunu, saçlarının siyah olduğunu ve beyaz bir şey giymiş olduğunu görebildim. Harold dedi kadın. Bozuk bir aksanla İngilizce konuşarak. Daha fazla kalmayacağım. Yukarıda kendimi çok yalnız hissediyorum. Bir tek Aman tanrım bu Pol. Paul... Bu son kelimeleri Yunanca söylemişti. Ve tam da o anda adam da son gücünü kullanarak ağzının üzerindeki bandı yırttı. Ve Sofi, Sofi diye bağırarak kadının kollarına atıldı. Birbirlerine öylece sarılmış halde durmaları yalnızca kısacık bir an sürdü. Çünkü yaşlı olanı Bitkin kurbanını kolayca etkisiz hale getirip odadan dışarı çıkarırken genç olan adam da kadını yakalayıp diğer kapıdan dışarı itti. Bir an için odada yalnız kalmıştım ve evin nerede olduğuna dair bir ipucu edinebileceğimi düşünerek hemen ayağa fırladım. Bir adım atmadan önce kafamı kaldırıp etrafıma bakındığım için çok şanslıymışım. Çünkü yaşlı adam kapıda duruyor dikkatle bana bakıyordu. Hepsi bu kadar Bay Melas dedi bana. Sizi son derece özel bir iş için buraya çağırdığımızı anlıyorsunuzdur. Sizi rahatsız etmezdik ama ne var ki Yunanca bilen ve bu pazarlıkları başlatan arkadaşımızın Yunanistan'a dönmesi gerekti. Onun yerini alabilecek birini bulmamız oldukça önemliydi. Sizin yeteneklerinizi duymamız son derece iyi oldu. Saygıyla eğildim. Burada beş altın var dedi bana doğru gelerek. Umarım sizin için yeterli olur ama sakın unutmayın diye ekledi omzuma hafifçe vurup kıkırdayarak. Bunlardan tek bir insana bahsederseniz, tek bir insana sizi doğduğunuzda pişman ederim. Bu umursamaz görünüşlü adamın bende uyandırdığı dehşeti size tarif etmem mümkün değil. Lambanın ışığında dururken yüzünü daha net görebiliyordum. Yüz hatları sivri ve uzundu. Ayrıca şeklini kaybetmiş bakımsız küçük bir keçi sakalı vardı. Konuşurken kafasını bana doğru uzatıyordu ve dudaklarıyla göz kapakları sanki tiki varmış gibi sürekli seyiriyordu. Ayrıca garip, rahatsız edici gülüşünün de sinirsel bir bozukluktan kaynaklandığını düşünmeden edemedim. Yüzünün korkunçluğu gözlerinden kaynaklanıyordu. Tehditkar ve soğuk bakışlarıyla nefret büsküren çelik renkli gözlerinden. ''Konuşursanız bunu öğreniriz.'' dedi. ''Her yerde kulağımız var. Şimdi arabanın sizi beklediğini göreceksiniz. Arkadaşım sizi götürecek.'' Hızla holden çıkarılarak arabaya bindirildim ve etrafımın ağaçlarla dolu bir bahçede olduğunu tekrar görebildim. Bay Larimer hemen arkamdan geliyordu ve tek bir kelime etmeden karşımdaki koltuğa oturdu. Camlar kapalı bir halde hiç konuşmadan uzun yolculuğumuza başladık ve sonunda gece yarısından hemen önce durduk. ''Burada ineceksiniz Bay Melas'' dedi yol arkadaşım. ''Sizi evinizden bu kadar uzakta bırakmak zorunda olduğum için üzgünüm ama başka çarem yok.'' Herhangi bir şekilde arabayı takip etmeye kalkışmanız sadece yaralanmanızla sonuçlanacak bir şey. Konuşurken bir yandan da kapıyı açmıştı ve arabacı atı kamçılayıp tekrar yola koyulduğu için neredeyse inemedim. Büyük bir şaşkınlıkla etrafıma bakındım. Katır tırnağı çalılarıyla örtülü açık bir arazinin ortasında duruyordum. Çok uzakta orada burada ışıklarının yandığı bir sürü ev seçilebiliyordu. Diğer yanda ise bir tren yolunun kırmızı siyah lambaları vardı. Beni buraya getirmiş olan araba gözden kaybolmuştu bile. Etrafıma bakınarak nerede olduğumu düşünüyordum ki karanlıkta birinin bana doğru geldiğini gördüm. İyice yaklaştığında tren yolunun bekçisi olduğunu fark ettim. Oranın neresi olduğunu bana söyleyebilir misiniz? diye sordum. Wandsworth Common diye cevap verdi. Şehre giden bir tren var mı buradan? Buradan Clapton geçidine kadar yürümeniz gerek dedi. Şimdi başlarsanız Victoria'ya giden son trene yetişirsiniz. Maceramın sonu böyleydi işte Bay Holmes. Nerede olduğuma dair en ufak bir fikrim yoktu. Kiminle konuştuğumu hala bilmiyorum. Bildiğim her şeyi anlattım size. Ama çirkin bir oyun oynandığını biliyorum. Ve mümkünse o mutsuz adama yardım etmek istiyorum. Hemen ertesi sabah Bay Mycroft Holmes'a bütün hikayeyi anlattıktan sonra polisle de görüştüm ama onlar hiç ilgilenmedi. Daha önce de belirtmiştim bunu. Bu olağanüstü öyküyü dinledikten sonra hepimiz bir süre sessizce oturduk. Sonunda sessizliği bölen, ağabeyine bakan Sherlock oldu. ''Herhangi bir ipucunuz var mı?'' diye sordu. Mycroft yan masada duran bir Daily News'un üsrasını aldı. Atina'dan gelen, İngilizce konuşamayan Paul Kratides adlı Yunan bir beyefendinin bulunduğu yerle ilgili bilgi verebilecek kişiler ödüllendirilecektir. Benzer bir ödül, ilk ismi Sofya olan Yunan bir bayanla ilgili bilgi verebilecek kişilere de ödenecektir. x 2473. Gazetedeki bilgiler bunlardan ibaret. Cevap yok. Yunan elçiliğine sordunuz mu? Oraya başvurdum. Hiçbir şey bilmiyorlar. Atina polisine bir telgraf çekelim o zaman. Ailenin tüm enerjisi Şarlı'a geçmiş, dedi Microsoft bana dönerek. Her neyse, sen bu vakayı al ve sonuçlarından beni haberdar et. Tabi diye cevap verdi dostum sandalyesinden kalkarak. Sana ve Bay Melas'a haber veririm. Bu arada Bay Melas sizin yerinizde olsam kesinlikle çok dikkatli olup gözlerimi dört açardım. Çünkü bu gazete ilanı sayesinde onlara ihanet ettiğinizi biliyor olmalılar. Beraber eve yürüdüğümüzde Holmes bir telgraf bürosunda durup birkaç telgraf çekti. Görüyorsun ya Watson diye belirtti. Akşamımızı kesinlikle boşa harcamamış olduk. En ilginç vakalarımdan bazıları bu şekilde Microsoft aracılığıyla gelmiştir bana. Az önce dinlediğimiz olayın da sadece tek bir açıklaması olabileceği halde farklı olan bazı noktaları var. Çözümü bulmak konusunda umudun var mı? Bildiğimiz bunca şeyi düşünecek olursak geri kalanları da çözemememiz son derece ilginç olur doğrusu. Sen de dinlediğimiz olayın çözümüyle ilgili bir teori üretmiş olmalısın kuşkusuz. Ufak tefek bir şeyler düşündüğüm doğru. Peki ne sonuca vardı? Şu Yunan kızın Harold Latimer adlı genç İngiliz tarafından kaçırılmış olduğu gayet açık geldi bana. Peki nereden kaçırılmış? Bilmiyorum. Belki de Atina'dandır. Sherlock Holmes kafasını salladı. Söz konusu genç adam tek bir kelime İngilizce bilmiyordu. Hanfendi ise dilimizi iyi sayılabilecek derecede biliyordu. Bundan da kadının bir süredir İngiltere'de bulunduğu ama adamın Yunanistan'a gitmemiş olduğu sonucuna varırız. Peki hala öyleyse kadının İngiltere'ye ziyaret amaçlı geldiğini ve Harold'un onunla kaçmayı teklif ettiğini düşünebiliriz. Bu daha mümkün görünüyor. Sonra da ağabeyi, çünkü aralarındaki ilişkinin bu olduğunu düşünüyorum, Yunanistan'dan gelip duruma el koymak ister. Akılsızca davranıp genç adam ve yaşlı olan arkadaşının tutsağı olur. Ona işkence edip kızın mirasını belki de adamın vekilli olduğu bir mirası devredecek bir takım kağıtlar imzalaması için onu zorlarlar. Bunu yapmayı reddeder. Onunla pazarlık yapmak için bir tercümana ihtiyaçları vardır. Ve Bay Melası bulurlar. Kız ağabeyinin gelişinden haberdar değil ve bunu tamamen kazara öğreniyor. ''Mükemmel Watson'' diye bağırdı Holmes. ''Gerçeğe çok yaklaştığına inanıyorum.'' Bütün kartları elimizde tutuyoruz ve korkmamız gereken tek şey onların tarafından gelecek bir şiddet gösterisi. Bize zaman verirlerse onları yakalarız. Peki ama evin nerede bulunduğunu nasıl anlayacağız? Şayet teorimiz doğruysa ve kızın ismi gerçekten de Sophie Kratides ise onun yerini tespit etmek o kadar zor olmayacaktır. Asıl çıkış noktamız bu olmalı. Çünkü kardeşi buranın tam bir yabancısı. Harold'la bu kızın ilişkisi bu hale gelmeden önce bir sürenin geçmiş olması gerektiği kesin. En azından birkaç hafta. Çünkü Yunanistan'daki ağabeyi haberleri alıp buraya kadar gelecek zamanı bulmuş. Bu zaman boyunca beraber yaşamışlarsa Microsoft'un ilanına bir cevap alma olasılığımız yüksek. Bir yandan konuşurken Baker sokağındaki evimize ulaştık. Merdivenleri çıkan önce Holmes oldu ve odamızın kapısını açtığında şaşkınlıktan bir çığlık attı. Omzunun üzerinden baktığımda ben de aynı şekilde şaşırdım. Abi, Microsoft, koltuğa gömülmüş bir halde pipo içiyordu. ''İçeri gir Sherlock. ikiniz de gelin.'' dedi sakince. Şaşkın yüzlerimize gülümseyerek. ''Benim bu kadar enerjik olabileceğimi düşünmezdin.'' ''Değilmiş Sherlock. Ama nedendir bilmem bu vaka ilgimi çekti.'' ''Buraya nasıl geldin?'' ''Bir arabayla yanınızdan geçtim.'' ''Bir gelişme var mı?'' ''İlanıma bir cevap aldım.'' ''Aha!'' Evet yanımızdan ayrılmanızdan birkaç dakika sonra geldi. Peki ne diyor? Microsoft Holmes bir kağıt çıkardı cebinden. İşte burada dedi. Fazla yaratıcı olmayan orta yaşlarda bir beyefendi tarafından en iyi kalitede kağıdın üzerinde dolma kalemle yazılmış. Beyefendi diyor. Bugünkü gazetede yer alan ilanınıza cevaben söz konusu genç bayanı çok yakından tanıdığımı bildirmek isterim. Benimle görüşmek isterseniz Hanfendi'nin acıklık geçmişiyle ilgili birkaç noktada sizi aydınlatabilirim. Şu anda Beckenham'da Midles'te yaşıyor. Saygılarımla. J. Davenport Aşağı Brixton'dan yazıyor dedi Mycroft Holmes. Hemen oraya gidip şu noktaları öğrenebilir miyiz dersin Holmes. Sevgili Mycroft şu an için ağabeyinin hayatı kızın hikayesinden çok daha önemli. Bence Scotland Yard'a uğrayıp müfettiş Gregson'a haber versek çok iyi olacak. Oradan da doğrudan Beckenham'a gideriz. Adama işkence ettiklerini biliyoruz. Geçen her saatin önemi hayati olabilir. Bence Bay Melas'ı dayanımız almalıyız diye teklif ettim. Bir tercumana ihtiyacımız olabilir. Mükemmel dedi Sherlock Holmes. Bir araba bulması için çocuğu gönder de hemen yola çıkalım. Konuşurken bir yandan da masanın çekmecesini açtı ve cebine tabancasını koyduğunu fark ettim. Evet dedi bakışlarıma cevaben. Duyduklarımızı değerlendirerek oldukça tehlikeli bir çeteyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Sonunda Bay Mellas'ın Palmal'daki evine ulaştığımızda hava neredeyse tamamen kararmıştı. Bizden hemen önce bir beyefendi tarafından çağrılıp gitmiş olduğunu öğrendik. ''Nereye gittiğini söyleyebilir misiniz?'' diye sordu Mycroft Holmes. ''Bilemiyorum efendim'' diye cevap verdi kapıyı açmış olan kadın. ''Bildiğim tek şey gelen beyefendiyle beraber bir arabaya binip gittiğidir.'' ''Beyefendi ismini söyledi mi?'' ''Hayır efendim.'' ''Uzun boylu, yakışıklı, esmer bir genç adam değildi.'' ''Değil mi?'' ''Oo oh, hayır efendim.'' ''Kısa boylu, gözlüklü ve sıska bir yüzü olan bir adamdı.'' ''Ama tavırları çok hoştu.'' ''Konuştuğunda sürekli gülüyordu.'' ''Hadi hemen gidelim.'' diye bağırdı Holmes heyecanla. ''Olay giderek ciddileşiyor.'' diye konuştu. Beraberce Scotland Yard'a yol aldığımızda adamlar melası tekrar ele geçirmişler. ''Cesur bir adam değil.'' Ki bunu geçen seferden şüphesiz fark etmişlerdir. Bu serseriler adamın karşısına çıktıkları anda onu dehşete düşürebildiklerini biliyor olmalı. Kuşkusuz profesyonel olarak ondan faydalanmak istiyorlar. Ama işleri bittiğinde ihanet etmiş olduğu gerekçesiyle onu cezalandırabilirler. Trenle giderek Yunan dostumuzun yol aldığı atlı arabayla aynı zamanda. Hatta ondan bile önce Beckham'a varmaktı umudumuz. Fakat Scotland Yard'a ulaştığımızda müfettiş Gregson'u bulup eve girmemizi sağlayacak arama iznini alana kadar bir saatten fazla zaman kaybettik. Londra Köprüsü'ne ulaştığımızda ona çeyrek vardı ve nihayet Beckham istasyonuna vardığımızda ise 10.30 olmuştu bile. Binek arabasıyla yarım kilometrelik bir yoldan sonra mitlese vardık. Yolun karşısında kendi topraklarında duran, büyük, karanlık bir evdi. Nihayet oraya ulaştığımızda arabamızı gönderdik ve hep beraber eve giden patikadan yukarı yürümeye koyulduk. ''Bütün pencereler karanlık'' diye konuştu müfettiş. ''Ev terk edilmiş görünüyor. Kuşlarımız uçmuş ve yuva boş duruyor'' dedi Holmes. ''Neden öyle diyorsun?'' ''Son bir saat içinde bagajla yüklenmiş ağır bir araba buradan çıkmış.'' Müfettiş güldü. ''Sokak lambasının ışığında ben de tekerlek izlerini gördüm ama bagajı da nereden çıkardınız?'' Aynı arabanın diğer tarafa doğru giden izlerini görmüş olabilirsiniz ama evden çıkan izler çok daha derin. Öyle ki çok kesin bir şekilde ağır yüklü olduğunu söylememiz mümkün. Bak orada beni yakaladın işte dedi müfettiş omzunu silkerek. Kapı kolayca kırılacak cinsten değil ama içeriden ses gelmezse denemek zorundayız. Kapıya hızla vurup zilin ipini defalarca çekmesine rağmen içeriden tek bir ses gelmedi. Holmes bir süreliğine ortalıktan kaybolmuştu ama iyi haberlerle döndü. ''Bir pencereyi açmayı başardım.'' dedi. ''Kanunların karşısında değil de yanında olmanız bizim için son derece büyük bir şans Bay Holmes.'' diye belirtti müfettiş. Dostumun pencerenin kancasını ne kadar akıllıca bir yöntemle açmış olduğunu fark ettiğinde. ''Her neyse bu durumda herhangi bir davet beklemeden içeri girebiliriz herhalde.'' Peş peşe büyük bir odanın içine girdik. Bay Mellas'ın anlatmış olduğu yerin burası olduğu belliydi. Müfettiş yağ lambasını yakmıştı ve ışığının yardımıyla Yunan dostumuzun tam da anlatmış olduğu gibi kapıları, perdeleri, lambayı ve Japon zırh takımını gördük. Masanın üzerinde iki bardak, boş bir şişe birendi ve bir yemekten artakalanlar duruyordu. ''Nedir o?'' diye sordu Holmes birden. Olduğumuz yerde kalıp dinledik. Başımızın üzerinde bir yerden bir inleme sesi geliyordu. Holmes kapıya fırlayıp hole çıktı. Boğuk ses üst kattan geliyordu. Holmes merdivenlerden yukarı hızla koştu. Müfettiş ve ben de arkasından. Ağabeyi Mycroft'ta gövdesi el verdiği hızla peşimizden geliyordu. Üst katta üç kapıyla karşılaştık. Bizi alarma geçirmiş olan garip seslerin geldiği yer de ortadaki kapıydı. Kapı kilitliydi ama anahtarı neyse ki dışında bırakmışlardı. Holmes kapıyı ardına kadar açıp hızla içeri fırladı ve içeri girmesiyle boğazını tutarak dışarı çıkması bir oldu. Duman diye bağırdı. Biraz bekleyin hava birazdan temizlenir. Odanın ortasında duran bakır bir mangalda yanan küçük mavi bir alev içerideki ışığın tek kaynağıydı. Zeminde solgun garip bir ışık çemberi oluşturuyordu ve bunun ötesinde kalan gölgelerde de duvarın dibine çökmüş iki kişinin karaltısını hayal meyal seçebiliyorduk. Açık kapıdan dışarı hepimizi nefessiz bırakıp öksürten zehirli korkunç bir duman süzülüyordu. Holmes merdivenlere koşup temiz havadan bir iki nefes çekti ve ardından odaya dalarak pencereyi açtığı gibi mangalı bahçeye fırlattı. ''Bir dakika sonra girebiliriz.'' diye konuştu zorlukla. ''Bir mum bulun. İçerideki dumanlı ortamda bir kibrit yakabileceğimizi sanmıyorum. Işığı kapıda tut da şunları çıkartalım Mycroft. Şimdi.'' Birkaç adımda zehirlenmiş adamlara ulaşıp onları ışığın bol olduğu hole çektik. Kendilerinde değillerdi. Yüzleri şişmiş, gözleri yuvalarından fırlayacak bir hal almış ve dudakları morarmıştı. Yüz hatları öyle şekilsizleşmişti ki siyah sakalı ve kısa sağlam yapısı olmasa birkaç saat önce bizimle beraber Diyajen kulübünde oturan Yunan tercümanı tanıyamazdık. Elleri ayakları sağlam bir şekilde bağlanmış ve gözünde ağır bir darbe yemiş olduğunun izini taşıyordu. Uzun boylu ama açlık çekmiş olduğu belli olan diğer adam da aynı şekilde bağlanmıştı ve yüzünde bir sürü yara bandı yapıştırılmıştı. Onu yere koyduğumuzda inlemesi kesilmişti ve şöyle bir göz atmakla onun için artık çok geç olduğunu gördüm. Bay Melas içinse durum farklıydı. Hala yaşıyordu. Biraz amonyaklı su ve brandy yardımıyla bir saatten az bir süre içerisinde Gözlerini açtığını ve onu bütün yolların buluştuğu karanlık vadiden çekip çıkardığımı görmenin mutluluğuna eriştim. Basit ve bizim teorilerimizi doğrulayan şeyler anlattı. Evine gelmiş olan ziyaretçi belinden bir silah çıkarmış ve onu o kadar korkutmuş ki melas ikinci kez kaçırılmaya sesini bile çıkaramamıştı. Kıkırdayıp duran kanun kaçağının bizim şanssız tercümanın üzerindeki etkisi neredeyse hipnotize ediciydi gerçekten. Çünkü elleri titremeye başlayıp yüzü ölümcül bir renge bürünmeden adından bile bahsedemiyorduk. Adamcağız büyük bir hızla Beckham'a götürülmüş ve ikinci bir görüşmede isteklerini yerine getirilmemesi durumunda tutsaklarını hemen öldürmekle tehdit ettikleri ilkinden daha bile korkunç bir toplantıda yine tercümanlık yapmış. Tehditlerin hiçbir işe yaramadığını gördüklerinde onu tekrar hapsetmişler. Ve melası da gazetede çıkan ilana dayanarak ihanetle suçlayıp kalın bir sopayla bayıltmışlar. Uyanıp da üzerine eğilmiş olan bizi gördüğü ana kadar hatırladığı son şey buydu. Yunanlı tercümanın ilginç vakası böyleydi işte. Bazı noktaları hala tam olarak aydınlatılabilmiş değil. Gazetedeki ilana cevap vermiş olan beyefendiyle görüşerek şanssız genç bayanın çok zengin Yunan bir aileden geldiğini ve İngiltere'ye birkaç arkadaşını görmek için gelmiş olduğunu öğrenebildik. İngiltere'deyken Harold Latimer adlı genç bir adamla tanışmış. Adam onu etkilemiş ve sonunda onunla kaçması için genç bayını ikna etmiş. Olayların gelişiminden çok rahatsız olan dostları, hanımefendinin Atina'daki ağabeyiyle irtibata geçip olanları ona aktarmakla yetinmişler ve ardından da bütün meseleden elini eteğini çekmişler. Ağabey İngiltere'ye ayak basar basmaz, Latimer ve adı Wilson Camp olduğu ortaya çıkan yaşlı ortağının ellerine teslim olmak gibi bir hata işlemiş. Dil bilmediği için çaresiz kalan adam kendisinin ve kız kardeşinin topraklarını onlara verdiğini ispatlayan belgeleri imzalamasını isteyen serseriler tarafından hapsedilip işkenceye maruz kalmış. Kızın haberi olmadan onu evde tutmuşlar ve yüzündeki yara bantları herhangi bir şekilde karşılaşmaları durumunda kız kardeşinin onu tanımaması maksadıyla yapıştırılmış. Ne var ki kızın kadınsı algıları tercümanın ilk ziyaretinde ağabeyiyle tesadüfen ilk olarak karşılaştığında maskenin ardını hemen görmemişini sağlamış. Fakat en nihayetinde kızcağızın kendisi de hapsedilmiş durumdaymış. Evde arabacıyla karısından başka hiç kimse yokmuş ve sonuçta onlar da iki suç ortağına alet olan bir takım serseriden başka bir şey olmadıkları için ona hiçbir şekilde yardım etmemişler. Sırlarının ortaya çıktığını ve kardeşleri ikna edemeyeceklerini anlayan suç ortakları kızla beraber evden kaçmışlar. Ama gitmeden önce hem onlara yenilmemiş olan adamdan hem de onları ele verenden intikamlarını aldıklarını düşünmüşler. Bu olaydan aylar sonra Budapeşte'den gelen çok ilginç bir gazete küpürü geçti elimize. Bir kadınla seyahat etmiş olan iki İngiliz'in trajik sonlarıyla karşılaşmalarını anlatan bir yazıydı. Görünüşe göre her ikisi de bıçaklanmış ve Macar polisi birbirlerini bıçaklamış oldukları konusunda hemfikirdi. Ama bana kalırsa Holmes'ün bu meseledeki fikri biraz farklıydı. Çünkü birinin o Yunan kızı bulması durumunda kendisine ve ağabeyine karşı işlenen yanlışların intikamının nasıl alınmış olduğunun gerçek öyküsünü duyabileceğini savunmuştur bugüne kadar.